Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz Bedir Harbi. İslam'daki savaşlara yapıldığı yerin ismi veriliyor. Bu savaşta Bedir'de yapıldığı için bu savaşa Bedir Savaşı, Bedir Harbi deniliyor. Bedir Harbi'nin İslam'da Önemli bir yeri var. Hatta önemli kelimesi az bile. Çünkü İslam'ın devlet olma kuruluşunun ilk aşamasında ve aynı zamanda Müslümanların da ilk olarak bir ordu savaşına katılmaları buydu. Bu için sahabelerden hangileri Bedir'de bulunmuşlarsa onların diğer sahabelerden üstün hazretleri vardı. Yine Bedir şehitlerinde diğer şehitlerden üstün bir fazilet bulunuyor. Peki bu savaşa acaba neden geri duyuldu? Ve bu savaş nasıl meydana geldi? Her dinde olduğu gibi Hak dinlerde İslam dininde öncelikle tebliğe başladı. Gayet tabi yumuşak bir şekilde, hatta bütün olumsuzlukları sineye çekerek insanlara Allah emirleri anıma çalışıldı. Hak din İnsanların fıtratına tam uyumlu olduğu için insanlar tabi bu halküne seve seve gelmeye başlıyorlardı. Yalnız bazı çıkar çevreleri, kablere işleri şunlar bunlar işte liderlik postunu elden kaçırmak istemeyenler, Aşırı derecede kalbi kararanlar, inatçalar. Tabi bunlar İslam'a karşı çıkıyorlardı. Bu da doğaldır. Bir çoğalca içerisinde çürür de olabilir. ise olabilir tabi. Fakat bu İslam düşmanları, kabile işleri ileri gelenler, yani aşırı olarak günah bulaşanlar ve çıkarı peşinde koşanlar putçuğa dayandık rejimlerini korumak adı altında insanların İslam'a geliştiğini zor kullanarak engelliyorlardı. Mekkemi Kerem'e de Tam 13 yıl böyle devam etti. Sonra tabii elhamdülillah Medine döneme başladı. İlk olarak tarihte İslam devleti İslam devleti kurulmuş olduğu arada. Ama bunun yaşaması o günün koşullarında zor de imkansızdı. Düşmanlarca sarılmıştı. Tabii ne gerekiyordu? İşte İslam düşmanlarının mutlaka ortadan kaldırılması gerekiyor ki insanların kurtuluşu için. Medine döneminde Müslümanların en büyük düşmanları tabii ki Mekke müşriği idi. Mekke müşrikleri de ellerinden Müslümanları kaçırdılar diye özellikle peygamberimizin Aişe Hazretlerinin evini kuşattıkları halde öldürmek amacıyla bunda başrısı salâ melekleri içinde aşırı kızındılar. Mekkelerin tek gelir kaynağı ticaretti. Orada Kabe bulunduğu için o gün Arapları da, İslam'a gelmeyenler de Kabe'ye bir saygıları vardı. Yine o günkü adetlere göre her sene Kabe'ye giderlerdi. Tava i̇şte, bir şey yaparlardı. Tabi dolayısıyla da Mekke'ye ticaret gelişiyordu. Mekke'lerin de ticareti kışın biraz yemel oluyordu. Fakat genelde Şam'dan mağlıyorlardı. Mekkelerin Şam yolu da Medine yakından geçtiği için Mekkeliler Medine-İslam yolu yaşamasını tabi istemiyorlardı. Peygamber Aleyhisselam adetleri de mekkeleri ekonomik açıdan sıkıştırmak için onlara Ambalı koymaya başladı. Yani Mekkeler'in ticaret kervanlarını engelime başladı. İşte Bedir Savaşı'nın birden bire ortaya çıkıvermesi. Bu nedenle ne oldu. Mekkeden kalkan Ebu Sünan başlarındaki bir ticaret kervanı büyük bir kervan. Şam'a gitti. Dönüşte Medine Münevvere'de bu haberin üzerine Peygamber Efendimiz Hazretleri acil olarak eshabına buyurdu. Hemen hazır olanlar tabi o askerlik zorunlu değil. İsteyen gelecek, gönüllü gelecek, Allah için gelecek. Gerçekten Oyunki savaşlar zordu. Yani devletin özel bir ordusu bulunmuyordu. Devletin hazinesi boştu. İslamiyetin hazinesi boştu. Ancak süre Allah için geleceklerdi. Ensardan Muhacirinden olmak üzere 300 küsur 305 değerler var tarihçiler. Hatta bazen göre de 313 tane elhamdülillah e, gerçek sahabeler peygamberimizin davetine icabetiyle medyaya çıkıyorlar. Amaçları Şam'dan gelip Mekke olan o Kureyşlerin Mekke müşterilerin kervanını yakalamak, engellemekti. Ebu Süfyan da Kebanerbaşı reisi bunu haber alınca acile olarak sahil yolundan yani Kız sahil yolundan acile olarak Mekke'ye doğru kaşıyor ve kendisi henüz daha Mekke'yi jornada kurtulmadan Mekke'ye yürümeye birini gönderiyor. O dönemde bir usul vardı. Bir kabile, bir toplum tehlikeye maruz kalınca, yani o kabile mensu bir grup, kabe dışında bir tehlikeye maruz kalınca, çırtkan derlerdi, feriatçı, çırtkan derlerdi, yani bağırınca acaci. Yardım isteyen bir kişiyi gönderirlerdi. Ebu Süfyan da belki ben e, Müslümanların e, tuzağına düşerim diye bu korkuyla hemen Mekke'ye mükerremeye Damdam-ı Gıffari denen yani Gıffa kabilesinden bir kimseyi isim Damdam bu kişinin de Özeli buymuş. Bağırma, çarma, yırtılma, ağlama gibi bir heyecan, panik yaratma. Böyle bir özelliği varmış. Bunu tuttu ücretle bunun Mekke Mükerrim'e gönderdi. Yani acil orada bağırış çağıracak, insanları toplayıp Ebu Süfyan'a, Kerbana yardımcı gelecekler diye. Şimdi aslında gerçekten her şey kadere bağlantılı sevgili kardeşlerim. İmanın bir rüktü, ilkesi temeli de kadere imandır. Kader yani ezelde Allah Tanrı Celleşşah'ın dilediği, takdir ettiği, hükmettiği şeylerin zamanı gelince ortaya çıkması anlamına gelir. Buna örnekte rüyalarımızdır. Günümüzde de bazı kişiler çok sık rüya görürler. Açık net rüya görürler. Ve bu artık denenmiştir bu konu. Çok kişiler rüyasında gördüğünün sonradan meydan çıktığının farkına varır kişi. Mesela çok kişiler rüyasında işte başına geleceği bir felaketi rüyanı görebilirler. Bu ne anlama geliyor? Kişi normal bir insan bile rüyasında başına geleceği bir felaketi görebildiğine göre demek ki tabi büyükler, evliyalar, peygamberler daha bilirler. İşte bu gıyfarı damdam deren kişi bu feryatçı Mekke'den gitmeden üç gün önce Mekke'de bulunan peygamberimizin halalarından Hazreti Atike bir rüya görür mekke Mükerreme'de. Rüyasında bir feryatçı, bir çırkının Mekke'ye gelip ortalığı karışıldığını bağırıp çağırıp insana da yardım istediğini görüyor. Sonra bu gelen kişi, bu feryatçı Ebu Kuveysa'na çıkıyor. Hemen Kabe'nin yana başlığında Ebu da vardır, meşhur tepedir. Bu çürtkan yani olayı tekrar başlayayım. Peygamberimizin halallarından Asa Atike rüyasında rüya aleminde bir çırçırçının, feryatçının, yardım isteyicinin peki gelip bağırıp çağırdığını, ortalığı karıştırdığını, sonra bu kişi Ebu Kubeyzan çıktığını görüyor, çıkıyor. Ve bu çıkan kişi Ebu Kubeş Dağı'ndan büyük bir kayayı aşağı doğru Mekke'ye doğru yuvarlıyor. Bu kayada yuvarlanırken parçalanıp hemen hemen her parçasının Mekre'de bir eve isabet ettiğini ve orada kanlandığını da karardığını görüyor. Bunu tabi kendi de yorumluyor. E demek ki bir feryatçı, çığırt kan gelecek. Bunlar tabi yüzde yüz kesin olarak ancak tehlikeli anda gelirler. Yine bu kişinin Ebu Kubeyz çıkıp oradan bir kayı yuvarladığını, bu kayanın da parşaandıp ellerini hemen hes hesap ettiğini rüyasında görünce bunu kötü yorumluyor. Mekkelen başına bir ferh gelecek diye böylece enekine bunu yorumluyor ve kardeşi Hz. Abbas'a rüyası anlatıyor. Hazreti Abbas peygamberimizin amcası idi. henüz daha İslam'a açça gelmemişti. Yani gizli Müslüman olduğu kendisini söyleniyor, Mekke'de duruyordu. Ama buna tembih ediyor Hazreti Abbas'a, yani kardeşlerini tembih ediyor, kardeşim Abbas, rüyamısı anlatıyorum, bunu sen bil. Mekke'ye bana gelecek, ama bunu kimse söyleme diyor. Hazrı da elinde olmadan güvendiği bir genç vardı Velid diye. Onu buraya anlatıyor. Velid de müşrik ama Müslüman değil. Bu Velid de babası Utbe'ye anlatıyor. Utbe de Mekke'ye ileri gelenlerinden, eşrafından tabu da müşrik ama onu anlatıyor. Derken bu Del acı haber çabuk duyulur diye bu rüya yani kötü yorulan rüya Mekke'de hemen yayılıyor Ebu Ceyl tabi o da bunu duyuyor bir gün Hasta Abbas geçerken Ebu Ceyl Hasta Abbas'a bağırıyor ya Abbas nedir bu be diyor erkekleriniz e, peygamber davasına kalkıştılar Peygamber için söylüyor. Artı diyor bu iş kadlara mı kaldı diyor. Demek ki diyor abi müttalip oğullarından kızlarından artı diye kadına ne peygamberle kaldı. Allah yani rüyasını yani o da peygamber mi sanki diye alay ederek, hakaret ederek Abbas'ı söylüyor. Bu tabi Mekke mükerrmede yayılınca Abdü Muttalip soyundan gelen kadınlar Hazır Abbas'a geliyorlar ya Abbas diyorlar nedir bu diyorlar bak Ebu Cehil yeğenil Muhammed'e bu da hakaret etti işkence etti bunlara buradan Medine gitti kaçtı buradan şimdi diyorlar Ebu Cehil bak kadınlara bize hakaret ediyor. Niye buna bir cevap vermiyorsunuz? Artık kapamıyorsunuz bunu diyor. Bazı Abbasta da yakın akrabaları kadınlardan bunu duyunca erkekti tabi damanı tutuyor. Bir şecağıtı kabarıyor. Sabah olsun da kendi kendine. Ebu Ceryan'a gideyim de Onun haddini bildireyim. Hani kavga edemez de hiç olmazsa bir sözle, hadi bilireyim diye kalbine geçiriyor ve sabı olunca kabe yanına gidiyor. Bak Ebu Cevat oturuyor orada, o da oturuyor orada. Artık bir sırasını getireyim de, Hadi bildireyim düşünürken bu defa gerçekten feraci geliyor. Yani Ebu Cevatın tuttuğu, göndermekle gönderdiği, o damdam denilen Gıfa kabilesinden, dev üzerine geliyor. Ve bu ferahçaların bir özelliği varmış, devenin kulağını keserler böyle bir durumda. Ve kendi üstündeki giyimcilerini de yırtarlarmış, parçalarmış. Yine eğri de ters koyarlarmış dev üzerinde Bu şekilde bu Mekke giriyor, başlıyor bağırıp çarma, ey kureşiler, ey feriolları, ey feriolları, Muhammed ve arkadaşları, sahabeleri, Ebu Süfyan'a kerbalana saldırmak üzere koşun, yardım edin Dertten bağır çarma başlıyor. Şimdi bu tabii böyle bağır çarma başlayınca zaten daha önce de. Atike'nin gördüğü rüyanın etkisinde kalanlar bu korkuya korkuna kapılıyor bunlar. Demek diyorlar Mekke bir tehlike arabında diyorlar. Ama Ebu Cehil kafir melun yani tam artık şeytanlaşmış artık cehennemin kötü olacak kişi bu ne yapıyor? Halka başlıyor ilan etmeye başlıyor. Nefir-i am ilan ediyor. nefir am yani genel seferberlik anlamına geliyor. i̇lan yani Mekke mükeremede hiç kimse kalmayacak diyor. Elini silah tutan herkes diyor, buraya gelen mecburlar da diyor. Yani Baskılıklarla, zorbalıklarla. E tabi Ebu Cüvelin de yakınları, onun gibi azgın İslam düşmanları da beraber oluyorlar. Halk baskı yapıyorlar, zorlama yapıyorlar. Bu genel seferberliğe katılmak istemeli üzerinde baskılıyorlar. Gereğinde alıyor diyorlar, şunu bunu yapıyorlar. Bunları savaş zorluyorlar bunları. Bu arada bazı kişiler, kendisi yaşlı, gelemiyor, e, durumu da iyiyse maddi yandan... Bunlar da bu kadar vekil kadar mecbur kalıyorlar. İşte bunların de Ebu Leheb. O da peygamberimizin Ali Samazretleri'nin amcası. O hem biraz yaşlılığını ileri sürüyor hem de rüyanın etkisi de kalmış ve korkmuş savaşlıklar istemiyor ama yerini vekil tutuyor. Kimi tutuyor? Ebu Celal'in kardeşine bakınız. Ebu Celen kardeşi buna Ebu Leheb'e borcu varmış. Ödeyemiyormuş. bana diyor ki o borcuma mukabil diyor. benim vekâden git, borcumu sana bağışlarım diyor. Bu tabi katılıyor. Bunun üzerine Mekke mükerremeden hemen üç gün içerisinde acele bir ordu belen geliyor aşağı yukarı bin kişi bir kuvvet fakat o günün koşullarında Müslümanların durumundan çok daha bunun durumu maddi açıdan göz kamaştırır şekilde Müslümanlar evet 300 kişi 300 küsür 3 ama ancak 3 at var. 3 at var. 70 develeri var. 70 develeri var. Hatta deve tabi az olduğu için ne yapıyor sahabeler? Nöbeteşe deve biniyor onlar. Bir merhale kadar biri biniyor, oynuyor, yürüyor başlıyor. Bakınız Peygamberimiz Ali Şah de özel devesi yok kendine ait. Üç kişi deve biner ortak Peygamber Ali Şah Hazretleri Hazreti Ali Hazreti Zeyd. üçü beraber. Ne anlama geliyor bu? Yani Peygamber Ali Hazretleri deve bindi, Hazreti Ali Hazret yürüyorlar devre beraber. Belli bir noktaya gelince tabi mola veriliyor. Peygamberimiz iniyor bakın. Bak, dikkat edin bu konuya. Peygamber aşağı iniyor. Hasali deveye biniyor bakın. Peygamberimiz hati zeyd. İkisi yayın Deve yanında. hastali genç yanında. Deve üzerinde. Ha, peygamberimiz adalet daruraya bakın. Sonra yine bir merhale molaya geliyor. Hasali iniyor. Da bu Hazret Zeyt, Peygamberimizin azaltı kölesi. Bakın Peygamberimize ki ahlakı bakın Peygamberde ama Peygamberimize bak kardeş bakın Hazret biliyor Hazralli Peygamberimiz yengi diyorlar. Sonra sıra Peygamberde gelince o biniyor bakınız. Yani çok sevgili kardeşlerim nasıl Peygamber var Aleyhis, Ama Peygamberimiz. Var. Evet hastalığı yalvarıyor, zehir yalvarıyor. Ne oluyor? Sen mi yarası Allah? Hayır diyor. Allah katında hemen eşitiz. Ne var ki bana Rabbin vahy ediyor bana Rabbin peygamberi vermiş. Benim tebliğ görevim başka. Ama bu yönden eşitiz bana buyuruyor. Yani günümüzde bazı ekol liderlerinin durumları günümüzde. Art o kadar büyükten, büyükten, büyükten elal Yani bu İslam'la bağdaşma bir şey bunlar tabi. İşte Müslümanların durum bu şekilde. Sayısı olarak üçte biri müşriklerin 300 küsür küsur kişi sahabeler üç tane at var. Üç at var. 70 deve var. Döveteşe bilinip öyle gidiyorlar. Müşrik ordusun ise elinde ne var? Atlar, 100 at var. 100 tane at. Tabi 100 at üzerinde 106 kişi var. Hepsi zırıla. 700 develeri var. Askiada işte ne var? Tabi onların erzakları da fazla. Çoğu zırıla. Ki kılıç işte meskenlerle. E, kılıçları fazla. O günkü savaşlar kılıçça oluyor ama tek kılıç yeterli olmuyor savaşta. Çünkü kılıç kalkına vuruyor, zira vuruyor. Tabii kılıç kölleniyor. da kırılıyor da. Yine kılıç da gerekiyor. Okfaza gerekiyor. İşte müşrik ordusu İslam ordusundan sayısal bakımdan üç katı olduğu gibi silah üstünlüğü veya at dev üstünü öde, çok fazla. E karşı at üzerinde, deve üzerinde yukarıdan kılıcı vuruyor. Kadın tabi ona yetişemiyor bile kendisine. Peygamber Aleyhisselat tabi mediden çıkarken hesabına verdiği bilgi bu idi. Kervan yolunu kesmek, engellemekti. Çünkü Ebu Süfyan'ın başkanlığındaki o keravan Mekke'ye dönerse el elden kar ile sile alınacak Medine'ye saldıracaklardı. Amaçla buydu. Hatta o keravan çok büyük kar varmış. E, parası olan bu keravana para veriyor, yatırım yapıyor oraya. Ama kimse kar almayacak oradan, kar almayacak. Ellerden kâr ile alınacak. O kılı dev alınacak. Müslüman'a e saldıracaklar. Peygamber İslam adetleri Ebu kızı deniz Sahili onu takip ederek Medine'den karşı geçtiğini Haber alınca duruldu. Mala verildi. Peygamber ar hesabına sordu. Eshabım ben size bu kervanı engelliye yakalayın diye bu amaç çıkmıştık. Kervan karşı gitti. Ama Mekke'den bir ordu geliyormuş şimdi. Bizden daha güçlü, daha sayısal açısından çok ordu geliyor. Şimdi ne yapalım? İçlerinden bazıları diler ki Ya Allah bizler büyük orduya karşı hazırlığımız yok. Hafif silahlarla az kişiyle terapta çıkmıştık. Yani dönmek ister gibi bir durum vardı. Tabi Peygamber asılsatları onları zorlayamıyor. Her şey böyle tatlıkla Onları bu işe ikna ederek çalışıyor. Hazreti Bekir kalktı ayağa. yarısı Allah. Sen Allah'ın hak peygamberisin. Allah sen ne buyuruyorsa onu yapalım. Hazreti Bekir'e aynı şey söyledi. Peygamberimiz şöyle bir Ensar'a baktı. Ensar Medine'in yerlisine baktı. Bunlar muhacirinden mekene gelenler. Evet, Ensar yani Medine Müslümanları hicretten önce Akabe'de Peri'den bir aktarı vardı. Peygamberimizi korumak için yoluna can vermek için de. Peygamber onlara baktı. Hadi Sabi Muaz Ensar'ın en üstünü. En merdias gibi tipinde kendisi. Ayağa kalktı. Ya Allah bir gafleteydik, puttar tapınırdık, sapıldık dar etiydik. Elhamdülillah, Allah nasip etti, sen sebep oldun, uyanıp İslam'a geldik. Yarısı Allah, inanıyoruz ki, Allah'ın hak Peygamberisin. Yarısı Allah, sen denize girsen, hiçbirimiz gözümü kırpadan. Deniz'e gireriz, arkasına peşten gideriz. Sen yürü yarısı dilediğin yara, sen bebe haberisin. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri tabuna çok memnun oldu. Bunun üzerine Bedir'e doğru ordu harekete başladı. Bedir'e gelindiğinde müşrik ordusu daha önce gelmiş. O zaman o dönemde orada çok meşhur bir kuyu varmış. Bedir kuyusu diye. Şöyle kuyuların suları zaman zaman çekildiği halde o kuyunun suyu çekilmemiş ve çok güzel tatlı suyu varmış. Ama ne var ki Müşrikler daha önce gelmişler o ok buna konaklamışlar. Orduhanı oraya kurmuşlar. Şimdi Çöl Savaşı'nda mutlaka önce su gerek. su. Tabii kaç gün orada kalınacağı belli değil. Aşağı dayanabilirler ama tabii su durulamıyor. Beden su kaybediyor sıcakta, harekete bilhassa. Müslümanlar biraz bu zor geldi. Hem de daha kumsal diyor ki, yüklü kayıyor, hayvanlar ayaklara batıyor, Su da olmayınca biraz zor gibi geldi. Peygamber karşılamada teres hesabım bana Rabbim savaşın sonucunu manen gösterdi. Şimdi bu dünyaya alemi dünya, dünya alemi deniyor, maddi alem. Bir de alemin misal deniyor. Orada ne olacak? her şu şekillenmiş orada. Allah Teala peygamberimize alem misalde gösterdi. Gösterdi. Peygamber hesabına buyurdu ki, bakınız. Ebu Cehil şu nokta ölecek. Peygamber'in bir asa, değnek. Peygamber mübarek asasının değneğini uşunu yere bir noktaya batırdı. Hesabım Ebu Cehil burada ölecek. Uthbe burada ölecek. Ümmi bir Haric şurada ölecek. Peygamber bunları is isimler sayı gösterdi. Gösterdi. Ve tabii gerçekten de öyle oldu savaş sonunda. Bakları ki aynen nokta şaşmaksızın orada ölürler. Zaten böyle olmasa yani o sahabeler eğer peygamberimizden böyle sürekli mucize görmeseler imanlara sürekli coşma inenlenmezse neden o zaman katlansın der, sahabeler. Yani o gün ki onunla yaşadığı ortam bir şey bir bakalım derler. Yani biz neredeyiz, onunla nerede bakılırız. Bir kısım muhacirin. Yani Mekke mükerrmede inananlar, imadenler, İslam'a gelenler. En yakınlarından o kur işkence görüyorlar, başı görüyorlar, dövülüyorlar. İşten de şehit olanlar oldu işlerinde. Bütün bunları sineye çekiyorlar, bunlara katlanıyorlar. Allah için İslam için çalışıyorlar. Evlerinden bırakıldılar, işlerini bırakıldılar, malını bırakıldılar, yanına Medine karşılar. Tabii kodir gürbeti ellerine gitmek her şeyini bırakıp da bir düzen kurmuşsun. Evim var, barkım var, eşim var, devem varmış, şuym an var. Hepsini bırakıp gürbete gidiyorlar bunlar. Gürbete de tabii savaş çıkarken evet çıkma var, dönüş olma ihtimali olan var. Savaş bu. Ne olacak değil. Bütün bunlar neye katılıyor bunlar? İmanda sürekli tazeleniyor ben. Bunlara sürekli imanlar bir ruh veriliyor bunlara. Nasıl oluyor bu da? İşte Peygamberimiz, Aleyhisselam'ın serinek gördükleri sürekli mucizeler. Yoksa böyle olmasa, olmasa böylece. Yani haşa, bir yalancı çıksa da Peygamberim dese da güzel konuşabilir. Etkileyici, duygusal sözler sahip edebilir. İnsanlarla bir anda etkileyebilir kişileri, bir anda etkileyebilir. İnsanlar bir anda bağlanabilirler. Ama sırrı imtihana gelince, bu inanç yolunda çile çekmeye gelince, can vermeye gelince, tabi zaman geçtikçe, yıllardan geçtikçe, o kişinin de ahlakında, yaşantısında, şusunda, busunda, olumsuz görünce ondan soğudurlar, daha giderler. Ama sahabeler her gün yeni bir çeşit ralde teni daha, kanı daha bunlar. Beygamlısı medetleri ve sahabeleri yani ilk İslam ordusu. Daha doğrusu İslam ordusunun ilk nüve, çekirdeği bunlar. Bak düşünün aziz sevgili kardeşlerim bakınız değil mi? İslam ordusunun yine yani yere tek İslam ordusunun ilk şekilde bunlar. 300 yüz küsür sahabe. Her biri tam inanan Allah için gelen. Zorlamak yok. Baskı yok. Gelmese neye gelmedi diyecek kişi yok kendilerine. Evinde oturuyor buyurlar işini yatabilir, işine bakabilir, ama hepsini terk edip canlı korktuğu altı alıp can ve bir hazır olarak gelenler. Tabi su elhamdülillah işte bu ordu genişleye genişleye büyüye büyüye büyüye büyüyor öyle bir Mekke müşriklere değil de Roma'yla savaştı, Roma'yla savaştı. İranlı savaştılar bunlar, Sassanide savaştılar bunlar. Yani zaman geldi, bu İslam Oğurası dünyada tek süperi güç oldu. Ama bu İslam Oğurası'nın çekirdeği, özü, nüvesi işte Bedir'de bulunan sahabe Müslümanlar. Tabi bu nedenle Bedir'de bulunanların, o sahabelerin her açıdan fazilet üstlükleri kıyas kabul edemez, üstlükleri kabul edir. Ramazan ayıydı. Bedir savaşı zamanlar Ramazan'ın başlarında Bedir'e çıkıldı. Yolda erilenildi. Bedir'e gelindi. Ve Ramazan'ın 17. gecesi yani Ramazan'ın 16'yı 17'ye bağlayan bir cuma gecesiydi o geceden Bedir'e gelindi. Evet. Bedir kuyusu tutulmuş tarafından. Bunlar aşağı tarzı kaldılar, çölde kaldılar. O gece Allah Vüsal Hamdülle saber işcirim evləm ülku verdi saber evləm. Bizim enişlere gitti, evhamlara gitti, ürpertlere gitti. Onlara bir itimnam verdi. Yani biz, Allah bir Allah'ına bir sakinet verdi. Huzur edim Mevlam onlara. Evləmdə sahabeler orada ral uydular. Karşı müşrik odusu ise o kadar güçlü çok oldukları halde onlar işte bir korku verdi Mevlam. Onlar uyuyamadır gece. Ama sabah savaş olacak tabi. Uyuyamamak ne demektir? Uykusuzluk tabi bedenlerinin yarısının gitmesi demektir. Yine sabah karşı elhamda, Rabbim bir yağmur verdi. O yağmur verdi elhamdülillah. Ki orada açtılan çukurlar havuz gibi suyla doldu. Tertemiz suyla doldu. Yerler biraz daha kuvvetlenildi. Kayganlığı gitti. Yerlerin gitti. Müslümanlar hemen bol bol su aldılar. Kaplarını doldururlar. Develerini su aldılar. Yabızı aldılar. Güsür gereken işlere olan güsürünü aldı. Yaptı. Hazır oldular. Ve Ramazan'ın o yedinci günü Cuma günü idi. Artı sabah iki tarafta karşılık olarak bir savaş durumunu almaya başladılar. Bu tabi bir de bir acemilik de olmuş oluyor. İlk bir, bir meydan muharebeleri gerçi Araplar arasında her zaman bir savaş olurdu. 5-10 kişi şunlar bunda kabile kafirle ufak bir şey olurdu. Burak'ın kralı olurdu. Ama bu bir düzenli ordunun ilk savaşı olacak tabii iki ordu savaş tuttu e savaş nizamına durumuna girdiler müşrik tarafında bulunan udbe denen kişi müşriklerin ileri gelenlerinden hem zenginlerden kendisi ileri gelenlerinden ve güçlü kuvvetli kendisi de, savaşmış kendisi de şöyle bir bakındı. Şöyle bir bakındı. Karşıya baktı. Dedi kendi kendine Allah Allah. Biz niye savaşıyoruz? Dedi kendi kendine. Bakınız. Utbe. Müşriklerin ileri gelenlerinden. Karşı şeybe yanında. Oğlu Velid yanında ama bir oğlu Hansal'a karşı tarafta. Bir oğlu karşı tarafta. Müslüman tarafında. Yine şeref baktı. Hazreti Ali peygamber safında Hazreti Ali'nin kardeşi Ukayil onların tarafında. Hazreti Hamza İhsam odasında kardeşi Abbas öbür taraf henüz onda. Aslında Musa bin Umeyr, Medya'ya ilk gönderilen eğitim işleri Müslüman, Müslüman tarafında, karşı karşı tarafta. Utbe denen müşrik, devlet üzerinde şuna bakıyor. Bakıyor, kardeş kardeşe, baba oğul hatta, mesela Hazreti Bekir'in bir oğlu Abdullah yanında. Ene cuma gelmeyen bir oğlu Abdurrahman karşı tarafta Hazreti Ömer bile. Yani baba oğul karşı karşıya. Karşı karşı karşıya. Udbe be bunları görünce dedi ki yanındakilere biz niye savaşıyoruz dedi. Birimizi ne öldürelim? Eğer de bu Muhammed Aleyhisselam'ın haklı haklıysa da ileride onun de, büyür Allah'ı yardım eder. Yok yalancı ise, yalancı ise diğer müşrik kabileyle orasındalar, orasında onun hakkında gelirler. Biz de kurtuluruz. Fakat Ebu Cihel denen o melun inatçı, 70 yaşında o anda Ebu Cihel, 70 yaşında ama dinç ama, bir yapısı çok, yani dinç kendisi de ilişkili savaş olacak. Savaş olacak, savaş olacak. Hatta Udbe'nin görüşü biraz müşrik arasında bir benimseğinecek diye korktu da Udbe'yi korkakla suçladı. Udbe'ye bakmayın. O savaştan korkuyor böyle diyor. Dedi. Bunun üzerine Udbe de erkeklerini ispatlamak için sanki Yanlış Karış şeybi aldı, oldu bildi aldı, üç kişi neden çıktılar? O dönemde iki ordu savaşmadan önce hangi taraf daha kendisine güönüyorsa, hangi taraf saldırı durumda ise oradan bir kişi çıkarlardı, karşıda isterlerdi. İkiyi savaşacaklar karşılık savaşacaklar. Bu budada yanına karışık şey bir aldı, oldu beden aldı, ortaya atıldı. İçinizden kim varsa çıkacak karşımıza. Savaşalım diye hemen ensardan beden yerisinden ilk çutular. Şöyle tepeden baktı bunlara kim dersiniz sizler? Şimdi de şu şuys. Bir abla bir reba'a İkisi de Medine'nin meşru bir kadınıdır, Afra Hatun diye. Onun iki oğluymuş onlarda. Tepeden baktı onlara da. O zamanki Mekkeliler Medine'leri aşağı görülerdi. Yani Medine'liler işte çift çoban onu aşağı görülerdi. kenen tüccar görülerdi. üstün görülerdi. İlk hutbe siz bizim akramız değilsiniz. Bize dengimiz geçti dediler. Bunun üzerine teygam de buyurdu. Ya Ubeyde, amca Ubeyde. Kalk. Tegambin bir de az amcaya buyurdu. Ya amca, Ambi Hamza, kalk sen de. Peygamber de Hz Ali'ye dedi. Neden bu şekilde? Bir de bunlar yaş farklı olarak da uygun seçim yapıldı burada işte böyle. Utbe ile Ubeyde Yaşları altmış küsur yaşlarında ikisi aynı yaşta. Şeybi ile Hazreti da elli küsur yaşlarında yaşlarımız eşit. Velid de hüdbenin oğlu Hazreti gibi o yaşlarında yirmi 22 yaşlarında geldiler karşısına geldiler. Hazreti Hamza ile Hazreti Ali ilk hamlede ikisi öldürdüler. Hazreti Hamza Şeybi'yi öldürdü. Hazreti Ali de Velidi, ilk hamle öldürdüler, bunu, ikisini öldürdüler. Utbe kaldı, Ubeyde ile birbirine yaraladılar, iş bitiremediler. Bunun üzerine hastayla hamza da tavını yardıma getirdiler, onu da öldürürler. İlk olarak bu üşünün birdenbire aniden yani kısa bir hamlede öldürülmesi, herhamdülillah Müslümanlara da bir moral verdi. Ne dolsa yine samim moral gerek gerek insanlara moral dedi Müslümanlara. Karşı avda tabii moral çökürtti biraz. Ama Ebu Cehil yine önleme çalışıyor, panik kapın diye işte udbe kendine güvendiği, onurlandığı, gurulandığı işte bir şey bilemedi derken, sonra zaman bakmaya derlerden. o zaman moral moral başladı. Bu arada bir olay oldu şimdi arada Sömer'in azatlısı vardı, azatlısı yani Hazimer'in kölesi iken Hazimer bunu Allah için özür yapmış, füretmiş bunu Hazım Mihca denen kişi, bu da İslam orosu en arkasında yeri gibi su büyük nesin yatmış, onun su içiyormuş böyle, bakın açtı. Işte bir müşşik ok attı, gelip onun boynuna saplandı, o işte oldu. Şimdi orada bundan Bahreyn sahabeler demek ki derler savaşta ejderi gelen ölüyor, ön safta değil, helate değil, en arka Hatta yere uzanmış, su içmediyken ok safrı açtı, ona geldi ve biri de İlk şehidimizde bu oldu. Hazreti Mirca Hazreti deniyor buna. Hazreti Mirkülesi Hatta İslam'da savaşta ilk ödem budur. Savaşta. Bu olmuş oldu. Bu arada Peygamber Aleyhisselam yeri. Sece'ye kapandı. Allah çok dua etti Peygamber Hazretleri. Peygamber Hazretleri. Peygamberimiz şunu okudu. Ya hayu ya kayyumu. Ya hayu ya kayyumu. Ya hayu ya kayyumu. Birçok alemlere göre İsmi Azam bana deniyor. Peygamberimiz de orada bunu okudu en çok. Peygamber Sece'ye kapandı. Daha ekstra başlamadılar savaş ama. Başlamadılar. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Sece'ye kapandı. Hem Sece Peygamberimiz hay ya, kayyûmu, ya hay Ya Kayyumu Ya hay Ya Kayyumu Rabbimizin isimlerinden bunlar. Esma Hüsna'dan Hay ismi yani hayatı veren diriliği veren üliyi hayat veren Ünlü toplu hayat veren Mevla. Ve kendi zatı hayatı kendisinden kayyum kayyumiyyet. Bütün alemleri emrinde tutan, hükmeden alemlere. Kayyumiyyet. Yani kainatta, evrende, bütün alemlerde bir tek zerre haşe vahşe Allah'ın iradisi değil. Yani bir zerre, bir atom, Atomun çekirdeği de, elektronu, protonu da, nötronları da hiçbir zerre Allah'ın denetiminin dışında değil. Bütün alem, bütün evren, bütün alemler Allah Teala'nın gözetiminde, denetiminde, kudretinde, iadesini bütün alemler. İşte kayyum bu anlama geliyor. Ya hayy kayyum derken bu anlama geliyor. Ve kutupların da zirdi, yani zikri budur. Ya kayyum, ya kayyum, ya kayyumdur. Zikirleri. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri buna çok okudu. Peygamber ayağa kalktı, başta dua etmeye. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri dua çok elini, çok elini kaldırdı. Böyle. Hatta mübarek cümbesine düştü birkaç sefer. Hazreti Bekir'e tekrar sana koydu. Yani çok dua etti. Ya Rabbi, sen buna yardım ede diye. Allah dua etti. E, Tabi Peygamber'in son peygamber Ali Hazretleri. Allah Tanrı yardım edeceklerini biliyor. biliyor. Bugün kez bildirildi. Demek ki böyleyken yine e Allah yardım eder diye durmak olmuyor bakınız. İki şeyi yapma gerekiyor. Bir fiili olarak savaş durumu ne gerekiyorsa onu yapmak gerekiyor. İkincisi de dua etmek gerekiyor. Yalnız orduya görmeme gerekiyor. Askeri görmeme gerekiyor. Hatta gereğinde silah üstünü de olsa onu da gerekmeme gerekiyor. Allah'a görme gerekiyor. Ve birden bunun için dua etmek gerekiyor. Yani duayet olmuyor ama. Allah böyle diyor. Allah'ın koyduğu kural, nizam, kanun bu işte. Allah böyle diyor. Elham böyle diliyor. Demek ki her işimizde hem sebepleri yere itirme gerekiyor ama onlara güvenmeme gerekiyor. Mesela bir kişi trafiğe çıkacak. Tabii gerek önemi alacak kişi ama. Arabasının firine bakacak. Biz uzak gidecekse, yana bakacak, gerekeni yapacak bunlar kişi. Ondan sonra kişi ne yapacak? Trafik kuralına uyacak. ışla duracak işte, solanma yerde solanmayacak, hızını kontrol edecek, hepsi yapacak. Ama kişiye aldığı önüme güvenmeyecek ama. Ne kadar trafik kuralı uysa da kendisi, önümünü alsa da ...arabası her açıdan yeni de olsa da... ...kişem güvenmeyecek. Allah'tan yardımcısı yiyecek kardeşim. Neden? Tamam sen trafik kurana uydun. Yoluna gidiyorsun. Hızını aşmıyorsun. Her işini uyguluyorsun. Ama karşıdan ne olacağını bilemiyorsun. Yani, Alkollü gelebilir. E, uyuşturucu alan bir kişi gelebilir. Karşı gelen kişinin bir derdi vardır endişesi vardır, elhamlı kişidir, acirisi vardır, sapın biridir karşı gelen kişi, aniden karşı çıkıverir. Demek ki kaderde ne var azı cemaatimiz, sevgili kardeşlerim? Önlem alınacak, alınmazsa kul Allah'tan katında günahkar oluyor, sorumlu oluyor. Ama önleme güvenilmeyecek. E, bize, her şeyimize önder, Allah Hüsnü Aleyhisselam Hazretleri'dir. Peygamber Hüsusü Aleyhisselam Hazretleri ölümünü aldı böyle. Ordu savaşı zamana getirdi ve onlara emir verdi. Ben emir vermeyince savaşta girmeyiniz. Ancak ok atarlarsa nokta karşılık veriniz. Ama kıyış savaşta girmeyiniz. Buyurdu. Peygamber'in dua eti çok. Peygamber çok dua Allah. Duvaiti. allah ya da allah Teala'ya bir ara peygamberimize sanki öküge gibi olar, her zaman peygamberimize, yani bir manevi ceziv halde peygamberimize Kendi, biren kene geldi, yürümseydi. Ya Ebubekir müjde, Allah'ın yardımı geliyor bizlere. Yoldu ya oldu ara sıralla, cebra geliyor? Bin tane melek geliyor. Akın daha melek gelecek böyle, gelecek. Cebra Sen dedi ki peygamberimize, ya Muhammed. Yerden bir avuç toprak aldı. Bunu at karşı katı at bunu bakalım. Müşküleri at böyle. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri eğildi. Yerden bir avuç toprak aldı. Bunları karşıki ordu üzerine attı. Bu toprakların her birinden orada bulunan aşağı bin kişi vardı. Hepsinin gözüne girdi. Baktın, hepsinin gözüne girdi. Tabi ne oldu gözleri gözleri yandı gözleri sulandı Hep başta göz kaşıma başladılar başladılar hatta burun hafifine girmiş kendileri hafif salmadan zorla bir kendilerini gelmişler ve Yüce öyle bunu bize Kuran'a buyuruyor. el su ayet 17'de ﷻ ﷺ falem <feyle> taqtuluhum veda kinnallah katelehum Allah tanviyordu tabi yani savaşça sağdizesin o günler. E o ki öldürülmüş ki orada Allah Teala buyuruyor. "Felem taktuluhum? Siz onları öldürmediniz. Velakinnallahu katalehum." Allah öldürdü. Allah Teala orada sahaberim evlerim bir sebep kıldı. Ama kılıcı, isabet kılıcı yerinde kullandıran, oku hedefine ulaştıran, can damarına vurduran Ölümünü ya yaratan Allah böyle. Yoksa kul öldürmek isi de öldüremez. Mesela çok kişilere, siyasilere bazen, liderlere bir suyu kast tertip ediliyor. E, genelde bu işi yapanlar bu işin ehli kişiler. Yani öyle değil, acemi değil. Yani bu işi bilen kişiler. İşte patlayıcı maddeleridir, kumandalı bombalardır, şunlar bunlardır bu işi. Birinci kişiler. önüm alıyorlar. O kadar üzerine varıyorlar. Her önemi alıyorlar. Ee, Karşım patlatıyorlar da kumandayla de. Ama oluyor? Eğer suikast edecek olan kişinin eceli gelmemişse ne deniyor? Kılıp kurtul deniyor. Hayır kurtulmak yok aslında. Eceli gelmemiş. Belan buyurdu. Habibi Muhammedim sizler onları öldürmediniz. Öldüren oldu öldürdü. Ve ma ramayte iz velakin Allah rama. Allah buyuruyor. Habibi Muhammedim sen atmadın ona, avuçta tutsun. İz ramayte evet sen şey attın ama atansa elinde ama o tozu o orduya ulaştıran, onların gözüne sokan Allah Cezalı bakınız, Mevlam veleşti. Tabi bu da bir mucize bu da, Peygamber tarafından. Ama mucizeyi yaratan Allah Cezalı. Peygamber'e sevmedikleri Tobahtan sonra artık Saberin yanına geldi. Onlara müjdeyi verdi. Eshabım, merkezler geliyorlar bize yardıma. Allah bunları gönderiyor. Zafer bizim olacak. Hiç endişe kapmayın. Ve onlara bir de müjde verdi. Tabi o da şehit İlk İgzat şehit verildi. İlk şehit verildi. Hasemen kölesi su içerken Okla vuruldu. İlk şehit İslam'da. Savaş şehri bu oldu. Tabii şehit verecek, verilecek. Hatta kaç şehit verilecek o Peygamberimize bildirilmişti bakımdan. Yani kaç şehit vereceğiz ve kime şehit olacaklar. Peygamber e geldi oraya onlara bir de şehitten bahsetti. hesabım kim şehit olursa cennete yeri hazır kuyurlar bekliyorlar, melekler bekliyorlar, gök kapı açıldı, hemen ruh cehenneti ulaşacak, şey olacak. Tabi ben bu kadar anlatabiliyorum. Anlattığım kadar değil ama. Benim anlatma yetimlerim bu kadar anlatabiliyorum. Düşünün ki, Allah'ın bir peygamber anlatıyor bunlara. Cenneti anlatıyor, cenneti. Yani miraçta cennetin içine giren Cenneti gören, kaderin sırra vakıf olan Allah'ın bir peygamberi, son peygamberi hesabına cennet anlatıyor. Evet, cennet kapı açılmış. Kurular, bekliyorlar, melekler bekliyorlar. Burada kim şehit olursa doğru cennete gidecek. Bir peygamberin ağzından o cennet alan sahabeler. Özellikle orada şehit olmaları mukadder olanlar buna çok duygulandılar bunlar. Öyle hal geldi ki bunlara sanki cennet ondan yanına getirildi. Cennet kokusu almaya başladılar. Ruhları, peysan başladı. Sanki bir nevi cennet hayatına dönüşürler. O duruma gelince de ruh kalbası sığmaz ki. Nasıl ki bir gaz genişleyince genişleyince e, çelikleri parçalayıp damadan ediyor. Bir gaz. Ruh da öyle cezbeye gelince haşrı gelince kalbası sığmıyor. Sahabeden bir zat vardı. Hasıl Umeyr denen kişi vardı. Şöyle arka tarafta cebni bir hurma varmış. Hurma almış avucuna kurmayı daha başlamadan kurma yiyormuş. Peygamberimizin Aleyhisselam Hazretleri'nin mübarek ağzından o cennet müşterisini alınca kendisi cennete buluyor kendisini. Dünyadan geçti. Bir an girmek istiyor. Şöyle de. Demek ki benim cennete girmem için bunların elinde ölmem gerekiyor. Müşterişlerim böyle onu eline gerekiyor dedi. Bunun işi ne yaptı? Artık sabrı kalmadı, tahammülü kalmadı. Kurulmaları iyi bitirme hali yok. Hemen önce kavuşmak istiyor. Öyle hal gerekenesine at durmalı. Sirli kılıcını daldı müşrik oldu sana daldı. Öyle bir savaşa girdi ki birkaç kişide de öldürdü müşriklerden. Kendisi orada şehit oldu. Bu da İslam'da ilk olarak kılıçla şehit olan sahabedir. Hazreti Ümer Hazreti kendisi Ensar'dan yine Ensar'dan bir Afrahat'ın az bu konusu geçmişti Ensar'dan Medine'de bulunan bir kadıncağız bu afrahatın, afrahat'ın bunun beş veya yedi oğlu var yetişkin varmış. İkribat var bir ağac göre beş oğlu varmış yetişkin. Diğer rivayete göre 7 oğlu varmış. Bu kadın bunları hazırlamış, kaldırmış. Yavrularım kalkın. Ben size bu işin doğurdum bakın. Allah Resulü savaşa edecek, yapmayınız. Ve oğullarına bu tembih etmiş. Mekke'de gelen ordu içerisinde Ebû varmış. Yavrularım Bili onu öldürmeye çalışın diyor yavrularına. Bu Afra Hatun'un ki Allah'a yaşadığın peygamber aşıkı canlı verecek kendisi. Bu kadının bir oğlu. İsmi Avf isminde bir oğlu. O da peygamber Ali terinden bu Cennettin mülüsü alınca o da Sayın Cihani'ye girmiş gibi oluyor. Bak. Bu Allah'ın kudreti muhtemeleni. Bu yaşamından bilmez bazı kurallar. Muhanefet bunlar. Yaşanması lazım bunların ki. Tadılması lazım bunların. O da kendini cennete buluyor. Dünyadan geçiyor. Fakat zır giymiş savaşa gelirken düşünüyor ki e, zır bendeyken derken ben kolay, kolay şehit olamam diyor. Zırhını çıkarıyor. Atıyor. Kollarını sığıyor. O da kılın çekiyor. Herhangi bir savaşa girdi. Birkaçmişlik öldürdü. O da şehit oldu. Zaten 14 şehit verdik bir de bir genç çocuk vardı Haris çok değil yani yeni delikanlı Harise isminde o da şehit oldu kendisi onu da şehit verdik orada derken iki ordu birbirine kavuştular şimdi bir böyle işi iç şey girdiler Hazreti Abdülhamah bin Afaz Eteri Aşkı vacirinden muhacirinden şöyle anlatıyor savaşın en kritik bir anında Baktım acaba sağın kim var diyor Müslümanlardan. Yani güçlü kötü kim var mı acaba? Beni çevirmesin müşteriler diye. Bir sana bakıyor. Yeni dışı bir genç. Tabi savaş deneyim yok. Bilmiyor savaşı bilmiyor. Sonra bakıyor. Öyle bir genç böyle. Derken gencin birinin yaklaşıyor buna. Ya ammi diyor. Yani amca. E bu şey kim diyor. Onu bana gösterir misin Tanımıyor. Yavrum diyor, ne yaparız Ebu Cehil? Niye sordun diyor. Annem bana tembih etti. O, Mekre'de Peygamber'e çok eza yapmış. Onu öldürmek istiyorum diyor. Onu da bana. Aynı şeyi yanındaki de söylüyor. Bunlara Afrat'ın hanımın çocuklarımın, kardeşlerim için. İşte. Anlamaya hazır bir şey bakıyor tekrar onlara. Yani bunlar bu şey yapamazlar gibi. Ebu Cehil çember alınmış yakınlar tarafından koruma altında zırdık henüz aynı zamanda ama has altın gözden bir yaş geliyor anda onların düğülüyor bundan konuşamıyor iş yani Ebu evc'i gösteriyor bu derdi gösteriyor hemen o anda ikisi beden Ebu buca atlıyorlar atlıyorlar daha önce başka bir aslan biri bir Ebu ebujeli ayağına vuruyor ayanı kesti abi bin cem hazretleri Aynen kesti, ama Ebu Cil olduğu onu kolunu kesti, kesti. Ebu Cil ile dev üzerinde hem bu iki genç atılılar Ebu Cil yer alayıp aşağı düşürdüler Ebu Aşağı düşürdüler senden. Da bu arada hasta Hamza ve hasta Ali Hazretleri, genç gençti de ama deneyimsiz de ama bu belir savaşında çok elhamdülillah fedakarlık gösterdi, çok savaştı. Bir aslan gibi. Kendisi orada gösterdi. Ve meleklere geldiler. Melekler gelirlerken sanki bir kum futansı koptu. Çöl yerine öyle böyle. Öyle hal oldu. oldu. Önce bin meleke arkadan tekrar meleklere geldiler. Ve melekler başlarına siyah sarık sarmış at üzerinde ölü gönder müşriklere karşı gönderler. Tabi bahsediyor ki attı muazzam, bir müşriklere geliyorlar. Zaten gözlerine de toprak yaktı gözlerini. Bir anda perşe oldular. Mekte gelince kısa bir zamanda savaş neticelendi. Müşriklerden 70 ölü savaş meydanında. Hem de müşriklerin en ileri gelenleri, yani Mekk'e hakim olan güçler, İslam düşmanları, peygamber düşmanları, Müslümanlara işkence yapanlar, ileri gelenlerinden, İslam'ı Mekke önlemeye çalışanlarından 70 en azılısı orada öldürüldü. Gebertir edelim daha şeyle. Ve bu arada 70'te esir alındı. Ancak kaçan kurtuldu. Tamam bozuldu bir şey kodosu. Kaçarken devrede kaldı, siyahları kaldı, okları kaldı, yiyecekleri kaldı. Artık perakende yayan tam bozguna uğradılar. Ancak kaçan kurtulabildi. 70 ölü bıraktılar harp meydanında. 70'te esir alındı. Esir bir biri de şu. Übey bin Halef denen kişi. Übey bin Halef Mekke mükerremede Hazreti Bilal'a ilişkence yapan kişi. Übey bin Halef İslam düşmanı. Ebu Cehil gibi. Azgın İslam düşmanı. Kölesi Hazreti Bilal. Müslüman oldu diye ona içkinci yapan kişi. Hazri tabi öğle güneşin sıcağında mekan çıkarıp işte çıplak kullanı yatırıyor. Üzerine muazzam kaya koydurmuş yoraltıp da der köylerine. Hazri Bilal kalırmış. Üzerine kayalar. Kımıldayamıyor tabi kendisi. Ve kızın kaya alttan kum yapıyor kendisini. Şimdi bu bakın kadere bakınız şimdi. Hazri Bilal herhangiyle Müslümanlığıyla, ihlasıyla, samimiyetiyle peygamberimizin en yakınlarından biri oldu. İslam odasında Hazreti Bir Habeşi Hazretleri. Muzaffer orada kendisi. Onun efendisi olan, iş yapan übe bir halef kişi de esir oldu. onunla beraber esir oldular. Peygamberi götürüyorlar has karşıdan görünce eyvah! Madem ki Bilal kurtuldu, yani savaşta ölmedi, bir de kurtuluş yok. Korktu. Kendisi biraz yaşlanmış o zamanlar. Çok kiloluymuş kendisi. Zırh giymiş. Şişmiş de zırh şişesini kendisi. Zor nefes alıyormuş. Bilal'ı görünce, has görünce korktu zaten kendisi. Belki has bir onu görünce bağırdı Ensar, Ensar Medine'ler. Bu bir halef Vurun bunu deyince o yüzden tabi çıkılandılar. Orada öldürüldü orada. onlar orada öldürüldü. Ve savaşın işinin tabi sonu geldi. Artık netice alındı. Elhamdülillah. İslam'ın kesin zaferi orada meydana geldi. Bunda bir İslam'ın artık devletlenmesi bu kabullendi artık etrafta diye bütün kabileler hepsi Mekke müşriklerine bağlı dediler. duruma bakıyorlardı. Mekke müşriklerinin en azgınlarının orada öldürülmesi ve Mekke ordu da hezimetri bozguna uğraması bütün kişi var etrafta. Elhamdülillah Müslüman devletinin kabul etmeyi sevk etti. İstanbul'a orada kanıtlamış oldu. Elhamdülillah zafer elde edildi ve eşire tabi bağlandı. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz Hazreti Zeyd bin Harise'yi yani eratif aldık ilk Müslüman olan kişiyi Medine emrine bireye önden haberci gönderdi, müjeci gönderdi yani. Ya Zeyd sen bin binene hemen ileri git. Medine Müslümanlara haber vermiş, haberi ver onlara. Onun tabii cevapları onu yok abi versinler. Hazreti Zeyd, Sürat de zaten bedir yakarın medeniyete bireye. Ee, Hazreti Zeyd, acil olarak medine gitti. Ama bakın kadere bakın O güzel Peygamberimizin çiğtiçiliğe bakın Allahu Evet burada bir zafer elde edildi, bir muzafferet elde edildi lan dülla. meydan medeniyet üstüne kazandılar. İstanbul'da vardı orada Kanat'da. Hazız Medine vardı. Batıki bir cemaat Medine Kavirsan'dan geliyorlar. Hüzünlü gözleri yaşlı. Sonra da ne oldu? Resulullah'a mezinin kızı, Haz Osman'ın zevcisi olan hanım olan Haz Rukkiye'ye vefat etti. Onun için defrettik. Oradan gelir dediler. Dediler. Tabi bu acı haberde ulaştılar, sin hasaslerine hazısterine. Bu şekilde aşağı kuru 19 gün sürdü. Gidilmesi gelmesi sürdü. Sonra bu 70 esir içerisinden parası olanlar bir evi fidye alınarak salı verildi. İşlerinde parası olmayıp da Mekke'de yani malı yok olmayıp da ama okuma yazma bilenler içerisinde peygamber ona şöyle bir hak tanrı peygamber onlara Medine'liler e, okuma bilmezler okuma yazın Medine'liler peygamber şöyle buyurdu onlara çünkü kim kim Medine'nin çocuklarından on tane çocuğa okuma yazma öğretti mi o da hür serbest olacak bu da Tabi bunun üzerine de okuma bilenler, malı olmayanlar da onlar çocuğa okuma öğrettiler. Onlar bu şekilde döndüler tabi döndüler. E bunların da çoğu sonra Müslüman oldular ama. Çoğu Müslüman oldu bunlara. zaman zamanı tabi. Hatta bakınız ki İkrim'in oğlu Ebu Ceyl oğlu o e da Müslüman oldu. bakınız Ceyl'in oğlu İkreme o da sonra Müslüman oldu. Hatta İslam'da çok savaşlara katıldı. Hatta komutan oldu ben kendisi böyle kendisi. Böyle oldu. İşte sevgili kardeşlerim, bu Bedir savaşı ve bu Bedir'e şehit olan on şehitlerimiz ve Bedir gazileri sahabelerden onların her biri peygamber tarafından ayrı bir hadis-i şerifle cennete mücceder bundan edir de hatta bazı alimlere göre bir kimsenin bir haceti olsa, derdi olsa, bir şey olsa, bu kimse bu kimse birdir gazen isimlerini tet okusa önce. Onlar isimlerde balık tahtları var bunlar da. Üç küsür kişi bunu okusa. Mesela Ebubekir adı Anhü, Ömer adı An onları okusa, sonra okuna bir Fatih okusa kişi, sonra kişi Allah'ın dilen dilirse, allah Teala onun hürmetine, kişinin duasını geçirmeyi buyuruyorlar. Allah ona bize şebaş dersin inşallah. Allah'ın işte razı olsun. i̇lliyat Teala Fatiha.